Sadaka Resulullah Fîmâ kal Evke mâ kalen nebiyyü Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem Müslümanlar <gülüyor> <gülüyor> Mevzumuz olan Yunus Suresi Celilesinde çok değişik hükümlere, meselelere temas edilmekle birlikte üzerinde en çok durulan ısrarla beyan edilen, anlaşılması istenen noktalardan birisi de insanın yapısı. Yani değişen şartlara göre insanın değişmesi. İnsanda böyle bir özellik var. Varlık içinde başka türlü bir varlık oluyor. Darlık içinde başka türlü oluyor. Yani insanoğlunun son derece mankör hadir şinaslıktan uzak ve nimetleri görmemezlikten gelen bir yapıya sahip olduğunu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Cenab-ı Hak anlattığı gibi bu surede de bu nokta ısrarla vurgulanıyor. Mesela namaz sureleri veya Anadolu tabiriyle namaz başları ifadesi kullanılır Adiyat suresinde innel الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوتُ Hakikaten insan Rabbisi için yani kendisini yaratan yaşatan Allah'a karşı son derece nimetleri inkar eden bir varlıktır Allah nihayetsiz nimet veriyor bol bol veriyor bu her zaman vallahi işler iyi değil diyor. Piyasada bugün bizim çok rastlatığımız Usulen soruyorum tabii. Ben işin dışındayım ama içinde olanlarla beraber olmak istiyorum. Vallahi işler çok kötü diyor. Fakat daha kötü bir duruma düşecek ki şu andakine iyi desin. Böyle bir yapı var insanda. Şu andaki şartlardan daha kötü şartlara itilmesi lazım, sevk edilmesi lazım ki şu kaybedilen şartların çok iyi olduğunu söylesin. Söylemiyor yani. Ne zaman başvurursanız iyi değil. Yani insanoğlu tatmin olmuyor bir türlü. Doymuyor. Başka bir ayeti kerimede İnnel insane lekefûr Kefur. İnsanoğlu aşırı derecede nankördür diyor Cenab-ı Hak. Yani nimetleri yok sayıyor. Görmemezlikten sayıyor. Hiç unutmuyorum, geçen sene, evvelki sene Hicarda beraber olduğumuz insanlar, birisi birkaç tane fabrikası var, ya biz zengin miyiz diyor ya. Peki zengin kimdir diyorum, nasıl zengin olunur yani? yok diyor. Bizim bir şeyimiz yoktur diyor. Halbuki işte şu kadar makinesi var, şu kadar işçisi var. Birkaç tane firmanın sahibi adam diyor ki yok. Biz de, biz fakir sayılırız diyor. E dedim bari çıkarıp bir sadaka vereyim sana. Yani başka herhalde olacak budur yani. İnsanoğlu elindeki nimeti hep az görür. Her zaman az görür ki bir başka ayette Cenab-ı Hak Eğer şükrederseniz, Allah'ın size verdiği nimetlere hamd ederseniz, şükrederseniz, o nimetin sahibini takdir ederseniz, hatırlarsanız, o nimetlerle ferahlanırsanız, sevinirseniz şesinlikle artıracağım diyor Cenab-ı Hak. Elindekine şükreden, hamdeden için bu elindekini çoğaltacağım. Daha fazla olacak. O şükrün karşılığı bu artacak. Veleyin kefer <gülüyor> İn azabım de şiddet ama eğer inkara kalkışırsanız, eldeki nimetleri inkarak kalkışırsanız bir şey yaramaz. Benim azabım çok şiddetlidir diyor Cenabı beni yıldıramazsınız beni ürkütemezsiniz beni azap etmekten caydıramazsınız niye böyle yaparsınız demek istiyor Cenab-ı Hak bugünkü dersimizde de bununla bağlantılı bir ayet var İnsanoğlu tabi değişik haller içindedir değişik şartlar içindedir hayatının bir kısmı karada geçiyorsa bir kısmı da denizde geçiyor hayatı denizde geçen, hayatının çoğu denizde geçen, azı karada geçen, çoğu karada geçen azı denizde geçen insanlar var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Hu'ellezi yüseyyirukum fil berri vel bahir. O kendisine karşı nankör olduğunuz hakkıyla kulluk vazifelerini, görevlerini Yerine getirmediğiniz o Allah var ya. O öyle bir nevladır, öyle bir zülcelerdir ki sizi karada da denizde de o yürütüyor. Ayaklarımla yürüyorum ama o yürütüyor seni. Bir hayvanın sırtında yürüyorum gene o yürütüyor seni. Bir başkası değil. efendim vasıtalara biniyorum ve onlar da onu yarattığı şeyler. Bir ayeti kelime de vel khayle vel birale vel hamis Allahu Teala atı katırları merkepleri yarattı. Atları katırları merkepleri yarattı, delileri yarattı. Niye? Bir terke haz. Siz binesiniz diye. Bu hayvanlara sıklanabileceksiniz. Kendinizi taşıttıracaksınız bunlara. Lezine bir de süs olarak zevkleniyorsunuz. Atlarınızı, katırlarınızı, develerinizi gördüğünüz zaman bir varlık çiftlikte bunları görünce bir saltanat, bir süs. Hayvanlarıyla övünüyor, çiçekleriyle övündüğü gibi mesela. وَتَحْمِلُوا اَفْقَالَكُمْ اِلَى lem لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسُ Bu hayvanlar sizin ağır yüklerinizi ağır yüklerinizi sizin güçlükle ulaşabileceğiniz yerlere taşıyorlar. O gün öyleydi. O gün öyleydi. Ayetin sonunda bir cümle var. Ve عَلَى تَعْلَمُ Daha sizin bilmediğiniz nicelerini yaratacak cenabı hak. 14 asır evvel bu cümle inmiştir. Yani atın, katırın, devenin, merkebin dışında size süs malzemesi olacak, size binek olacak, ağır yüklerinizi çekecek bu hayvanların dışında sizin bilmediğiniz daha neler yaratacak? Bu cümlenin içinde tren de var. O cümlenin içinde otomobil de var. Mercedes'i de var. Hepsi var. Daha neler yaratacak sizin için siz bilmiyorsunuz. Ama o biliyor neler olacak herhalde. Bütün bunlar. Yani karada sizi o yürütüyor. Zannetme ki bu senin hünerindir. Canım fabrikayı ben kurdum diyorum. Nerede kurdun? Onun mülkü üzerinde. Neyle kurdun? Onun yarattığı malzemeyle. Nasıl kurdun? Onun verdiği aklı kullanına. Senin neyin var burada? Hiçbir şey yok. Senin de sadece isyanın var. Ya isyan edeceksin veya şükredeceksin. Karada karada yürürken sizi o yürütüyor. Bazen düz yolda gidiyorsunuz bir anda ayağınız burkuluyor. Niye? Normal olarak olmaması lazım. Birisi görünmeyen birisi size bir çelme takıyor. Kaka. ''Bileceksin seni ben yürütüyorum.'' diyor Cenab-ı Hak. Hiç öyle yürüyüşüne güvenme. Bir de haber alıyoruz. Bir adam, safa sağlam bir adam, taşı sıksa suyunu çıkarır dediğimiz Cinsden birisi, fahş olmuş bir kenara yığılmış kalmış. Hiç ayağı bile kalkamıyor. O yürütüyor. Onu görmemezlikten gelemeyiz. Karada da o yürütüyor, denizde de O yürütüyor. Denizde sizi yüzdüren yine aynı Allah. Başkası yapamaz bu işi. Efendim ben kendim yüzüyorum. Hep onun verdiği güçle. Ben gemiyle yüzüyorum. O gemiler hep ondan. İlk defa onu Aleyhisselam'a yaptırdı. Planını zaten bütün sanatların ilk örneğini peygamberler getirmiştir. Bütün sanatların ne varsa, bugün insanlık alemi neyi kullanıyorsa, böyle iptidai de olsa, ilk örneklerini mutlaka enbiya ortaya koymuştur. E canım biz uçuyoruz bugün şimdi. Ya Süleyman Aleyhisselam saray uçuyor ya. Böyle senin 450 kişilik, 750 kişilik uçağından önce muhteşem bir saray. Kur anda gayet açık Sebe Suresi'nde "Ve Süleyman'a biha" "ve duduha şehrun" Biz rüzgarı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdik diyor cenab-ı Allah. E şimdi uçaklar her şey atmosferde hava hava ile gidiyorlar. Hani bir hava boşluğu olunca küt. Ama benim uzay yarışmalarında füzeler o da bir itve gücüyle gidiyor. Onun da kainatta başka örnekleri var. Yani başka örnekleri var. Süleyman Aleyhisselam'ın sarayı öğlene kadar bir aylık mesafe kat ediyor. Saray ucu. O muhteşem saray. Ve öğleden sonra akşama kadar da bir aylık mesafe alıyor. Yani bir günde iki aylık yolu kat ediyor. Dünya Paşa dünyanın taniliğini, geçiciliğini anlatırken burayla da bir bağlantı kurarak güzel bir beyti vardır. Seyretti hava üzere denir tahti Süleyman. O saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Bir şey yok. O saltanatın yerinden şimdi rüzgarlar geçiyor. Uçan o saraylar yok şimdi. Bugünkü saraylar da bir gün yerini yerlere bırakacak bilmem ne keşkü bilmem ne köşkü. her birisi yerini yerlere bırakacak Bu topraplı sarayları o yıldızlar o dolma bahçeler semtinden geçerken titrediğiniz saraylara girip dolaşıyorsunuz şimdi sahipleri yok gir içeri burada padişah yatıyordu İşte valide sultanlar buradaydı şurada yıkanıyordu sen onu rüyanla bile göremezdin ama yerinde rüzgarlar esiyor şimdi yerinde rüzgarlar esiyor karada ve denizde sizi o yürütüyor şimdi bakın. hatta idâ tüm fil fülk nihayetsiz bir gemide bulunduğunuz zaman karakterimizi ifade ediyor Cenab-ı Hak geminin içindesiniz وجرين ne diye biri hem tayibe çala son derece tatlı bir rüzgarla eser tatlı bir rüzgarla bu gemi içindekilerini yüzdürüyor böyle boğaza doğru açıldınız adalara doğru açıldınız nüm nereye doğru açıldınız ama güzel bir rüzgar güneşli bir hava yüzüyorsunuz tatlı tatlı ve bir biha ve o geminin içinde onlar şımarmaya da başladıkları zaman rahat durmaz. Tatlı bir rüzgar, güneşli bir hava, tatlı bir deniz orada yürürken başlıyor şımarmaya. Şişeyi getiriyor diyor şişeyi. İçmeden durmaz orada. Efendim sevgilisini almış yanına, çekildi bir kenara. Yani o nimetin içinde isyan gelebilme yollarını alıyor. Nasıl karşı gelebilir Allah'a? Bu gemi nasıl yüzüyor? Bu tatlı rüzgar nereden geliyor? Bu nimet bana nasıl verildi? Düşünecek, fikredecek, şükredecek yerde nasıl karşı geleceğinin çarelerini arıyor. Tam o hava içinde bütün taşkınlıkla giderken caet farihun as bir de beklenmedik bir anda o gemiyi alt üst eden alt üst eden müthiş bir rüzgar geliyor. bir rüzgar çıkıyor alabora alt üst ediyor vecaehumul mevcu münküllü <gülüyor> mekan her taraftan dalgalarda geliyor dağlar gibi gemi büyüklüğünde daha büyük dalgalar geliyor çıkıyor iniyor çıkıyor ha ve geminin içinde seyredenler, bu dalgalarla iyice kuşaltıldıklarını, dalga çemberi içinde kaldıklarını da iyice anladıktan sonra, buradan çıkış yok, bu dalgalar aşılıp da kurtulma cihetine gidilemez söz konusu değildir. Bu kanata varınca ancak o noktaya kadar gidiyor. Dini yalnız Allah'a tahsis ederek yani yalnız Allah adına yalnız Allah rızası düşüncesiyle niyetiyle Allah'a dua etmeye başlarlar. Artık bütün ümitler bitti. Filikası da işe yaramıyor. Bilmem nesi de işe yaramıyor. Can yeleğe de işe yaramıyor dalgalar, dağlar gibi rüzgarları dindiremiyor. Kim dindirebilir o rüzgarı? Hangi teknik? Ey deniz dur! Azgınlaşma, serkeşleşme. Ne dersen de? O bir emir aldı. Bir emirle harekete geçti. bu emir gelmeden durmaz o. Ona harekete geçiren emir tekrarlanacak dur diyecekler ona. Nitekim Nuh tufanı zamanında Nuh Aleyhisselam 950 sene mücadele verdi. 950 sene. Kur'an-ı Kerim'de gayet açık. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ نُوحًا Vallahi biz onlara Nuh'u gönderdik. elfe ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ اِلَّا ama 50 yıl hariç 50 yıl hariç aralarında tam 1000 sene kaldı diyor Cenab-ı Hak. Yani bu bir anlatış tarzıdır. 950 sene. 950 sene peygamber sıfatıyla kaldı. 950 sene tebliğatta bulundu bunlara. Nuh aleyhisselam uzun bir mücadele. Başka ayetlerde Rabbi inni davutu kavmi Ya Rabbi kavmimi gece demedim, gündüz demedim senin dinine çağırdım ve duayı benim davetim onları kaçırmaktan başka bir işe yaramadı ben çağırdıkça onlar kaçtılar ciğer ettiler çevremden uzaklaştılar cemaat biraz korkuyorum ha biraz korkuyorum yani sanki muallisellemden kaçar gibi o günkü insanlar bugün müslümanlar camilerden kaçıyor Din davetinden kaçıyor Müslümanlar. Duymak istemiyor böyle bir daveti. Le Inni Kullama Dawtum Niatirelu diyor. Her ne zaman senin onları affetmen için ya Rabbi, Onları çağırdıysan ya gelin Allah'tan sizi affetmenizi affetmesini niyaz edeceğim dua edeceğim. Senin onları affetmen için onları ne zaman çağırdıysam esabi ahum Kulaklarına, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Benim bu cümlemi, bu sözümü duymamak için kulaklarını tıkıyor. Ben onları çağırıyorum, ya gelin birlikte Allah'a yalvaralım. Cenab-ı Hak bizi affetsin, günahlarınızı bağışlasın karı onlar kulaklarını sıkıyorlar diyor. Ve elbiseleriyle örtündüler, saklandılar. Yorganların battaniyelerin altına sokuldular. Ve ısrarı destek veristikvara. Israr ettiler ve alabildiğine kibirlendiler, şımardılar. 950 sene bu mücadele veriliyor. 950 sene 9 saat değil 950 yüz elli günde değil yani artık öyle bir noktaya geldi ki hiç Muhammed Aleyhisselam ellerini kaldırdı Rabbi la tever alel erzi minel kafirine deyya Ya Rabbi son isteyin yeryüzünde bu kafirlerin dikili bir kazığı kalmasın Ayakta duran, ayakta duran, işe yarayan hiçbir şeylerini bırakma bunlar. Niye bu kadar sert oluyorsun? Hani diyesimiz geliyor, Muallimül Salam için. Vela yeni diyor illa facirenke fara. Ne bekleyeyim diyor artık bunların. Bunların dünyaya getirdikleri her çocuk son derece kafir, son derece günahkardan başka bir tip olmuyor. Niye? Çünkü öyle yetiştiriyorlar çocuklar. Her gelen çocuk azılı bir kafir. Her gelen çocuk son derece inkarcı. Öyle yetiştiriyorlar. Bunları ayakta tutma diye dua ettirin Aleyhisselam. E sen alabilir misin? Sen alabilir misin çocuğunu? O kafir terbiye edersin. Yani çocuğu kafir terbiye edecek kafirin terbiyesinden Müslüman çıkacak. Siz böyle bir mantığa inanıyor musunuz cemaat? Müslümanın terbiyesinden kafir çıkmıyor da kafirin terbiye ettiği bir Müslüman çocuğu nasıl Müslüman çıkacak? Anlatamadık biz bu sekiz yıllık eğitimi. Ve şunu tekrar tekrar söyledim size. Tekrar tekrar söyledim. Bugün memleketimizdeki bu okullar bu binalar bu binalar bizim bunlar bizim milletin binaları bunlar işte Mahmut Paşa ilk öğretim okulu bilmem ne okulu bilmem ne okulu bu binaların sahibi bu millet o devlet idarecileri kendi maaşlarından keserek yahut babalarından intikal eden servetleri harcayarak sizin çocuklarınıza okul binası yaptırmış değillerdir sizin verdiğiniz vergilerle yapıldı bunlar senin paranla yapıldığına göre bu senin malı ama kapısından zor geçersin o başka senin malı ama kapısından bile geçmek meseledir içeride okuyan çocuk da senin çocuk. başkalarının çocuğu değil ki efendim ne karışıyorsun elalimin çocuğuna desinler sana. Benim oğlum burada okuyor benim kızım. Çocuk da senin. Orada çalışan kadronun öğretmen veya idareci kadronun maaşı da senin cebinden çıkıyor saf adam. O maaşı da sen veriyorsun. Ve orada senin gözünün önünde mahalle içinde resmen çocuklar dinsizleştiriliyor. Ve Seyretmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Elimizden geleni de yapmıyoruz. Elimizden gelen şimdi beş yıl geriye gitti. O sandık var diye o kapalı kulübe size ne kadar söyledim ben bak Allah ile baş başasın burada. En sende bir tabanca yok. Bir yerine bir hançer saplanmamış hiçbir baskı altında değilsin hangi vicdanla senin dinine, kitabına tecavüz eden adama kullanıyorsun sen? Ve sen nasıl Allah'tan cennet bekliyorsun? Nasıl af bekliyorsun? Şimdi de ne oldu? Bir şey yok. Ne olacak? Olan oldu zaten. Şimdi oldu bu. Olan o kulübede oldu. Şimdi değil. Orada ne yaptıysa yaptı sen. Öyle de dedim de efendim, cami değiştiriyor cemaat Beni dinlemek istemiyor. Vallahi koşa koşa geleceksin bir gün. Öyle bir geleceksin ki ben de sana çare olamayacağım artık. Merhem olamayacağım. İş işten geçecek. Nuh Aleyhisselam da bunu söylüyor. Niye böyle beddua ediyorsun? E görüyorum ya Rabbi. وَلَا يَلِدُوا illa فَاجِرًا كَفَارًا Bunlar son derece kafir. Son derece günahkardan başka bir çocuk dünyaya getirmiyor bunlar öyle eğitiyorlar, öyle terbiye ediyorlar, öyle yapıyorlar. Sen, sen bir Müslüman, sana ait binalara, sana ait yerlere, senin inandığın kitabı sokmuyor. bu kitabı yasaklayan adamla hala işbirliği halindesin. Hala işbirliği halindesin. Ve yine bana Müslüman fiyakası satıyorsun. Böyle bir Müslümanlık yok. Bunu kimse Kafasına taşımasın böyle bir fikri ne zaman dua ediyor görüyor musun gemi başlıyor yürümeye tatlı rüzgarla ve alabindiğine şımarıklık başlıyor o geminin içinde sayfiye geziler yapıyorlar ya akdeniz gezisi egede gezisi bilmem marmara gezisi bilen orada bin bir türlü cümdüş bin bir türlü rezalet salaların almayacağı kadar rezilane bir tavır. Kimisi buluyor kılıfını işte bir tepki ediyorum bakayım nasıl filan. O öyle geçtiriyor. Öyle bir de hakikaten inanarak bu işi yapıyor. Ama o beklenmedik çetin rüzgar geliyor. Başlıyor sarsmaya. Dağlar gibi dalgalar her taraftan sarınca bütün imkanlar bitince bütün samimiyetiyle bütün menliğiyle Allah'a dua ediyor. Tamam ya Rabbi, bizi kurtar. Bu dalgalardan, bu fırtınadan bizi senden başka hiçbir güç kurtaramaz. Hakikaten kurtaramaz. Onu biliyor insan insanoğlu. Ve şöyle diyor duası da belli Le'in enceite na min Ey Rabbimiz sen bizi şu müthiş beladan şu dağlar gibi dalgalardan, bu fırtınadan kurtarırsan eğer kurtarırsan sahili selamete bir daha bizi çıkarırsan en kuvvetli ifadesiyle elbette kesinlikle senin nimetlerine şükreden kullarından olacağız bir daha nankörlük yapmayacağız sana karşı gelmeyeceğiz her nimetinin kıymetini kadrini bileceğiz böyle söz veriyor o dalgalarla boğuşurken ama. Tabi dalga vuruyor. Kadının makyajı gidiyor. Sıratı çingeneye dönüyor. Her taraf karmakarışık oluyor. Onları gören yok artık. Can telaşı var orada. Şükredeceğim diyor. Bak ne olacak? olacağım. Helemmâ Onları biz kurtardığımız zaman yalvarıyor. Gene lütfediyorum diyor Cenab-ı Hak. Rüzgar dur diyor. Dur. Rüzgar bir anda sakinleşiyor. Dalgalar çekiliyor. Deniz çarşaf gibi oluyor. O eski kudurmuş deniz yok ortalıkta. Olunca hani Nuh Aleyhisselam'ın hatırı için yine söyleyeyim. Bütün dünya tufan oldu. Yani bütün dünya sular altında kaldı. Ancak Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen 80 kişi 950 yıllık mücadelenin mahsulü 80 tane Müslüman 80 kişi karısı ve oğlu da binemedi o gemiye. Binmediler daha doğrusu. Her hayvan cinsinden bir çift alındı o gemiye ve o gün gemiye binenler kurtuldu. Gerisi sular altında. Ateşlerden sular kışkırmaya başladı. Emir verdi Cenab-ı Hakk. Vade tamamlanınca ve ile ya erzubillah'i ma eki ve ya sema'u ekleyi Türkçe söylersek dendi ki ey gök ey gök suyunu tut ey yer sen de suyunu yut gök suyunu tuttu yer suyunu yuttu ve insanlar yine karaya çıktılar işte bu kadar Allah için işte bu kadar bu fırtınalar nasıl teşkil edilir canım sen misin ki burada Allah'ın kudreti var iş gören ilahi güç ve onları tam kurtarıyorum diyor Cenab-ı Hak اِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْاَرْضِ bir de ne görüyorsun yeryüzünde o karaya çıktıktan sonra Haksız yere azmaya başlıyorlar. Başlıyorlar erkekleşmeye. Ben korkmamıştım canım. Şimdi orada. Ben korkmamıştım. İşte ben şöyle düşündüm, şöyle kurtulurum, şu Bırak bu falavraları. Peki açıkça eski nankörlük günlerime dönüyorum. Eski şımarıklığıma dönüyorum. Öyle yapardım, böyle yapardım yok. Yeryüzünde haksızca azmaya başlıyorlar. Evet denizde yürüttüğü bir zevk safa vardı. Bir saltanat vardı. Dalgalar gelince, rüzgar gelince tabi o yarım kaldı. Şimdi karaya çıkınca bunu karada tamamlıyor. Karada koşuna devam ediyor. İçkisine devam ediyor. Günahına devam ediyor. Her türlü mahsettir. İnsan tipi bu. Bu. Ya eyyühen nas Cenab-ı Adi söylüyor. Ey insanlar, yeryüzündeki bütün insanlar. İnnema bel yüküm ala emfusik. Hiç şüphe yok ki sizin bu azgınlığınız, bu sapıklığınız, bu günahkarlığınız kendi aleyhinizdedir. Yani kendi kendinize yapıyorsunuz ne yapıyorsanız. Ben işte şunu yaptım, şunu yaptım ve birilerine bir şey yaptım zannetmeyin. Efendim sekiz yıllık temel eğitimi yine devam ettiriyorum ve bu çocukları şöyle zehirleyeceğim kendinizi zehirliyorsun اِنَّمَا دَوْيُكُمْ ala اَنْتُسِكُمْ azgınlığınız, şımarıklığınız, kafirliğiniz mutlaka kendi aleyhini sesir. o yaptıkların senin hesabına yazılıyor senin hanene işleniyor bunlar Bunların hesabını sen vereceksin. Ancak sen adına yazılıyor bunlar diyor Cenab-ı Hak. Metâle hayatı dünya. Ve bu azgınlığı niye yapıyorsunuz? Dünya hayatının gelip geçici, elde kalmayan, ebedi olmayan nimetlerine erişmek düşüncesiyle o yaptığınız azgınlıklar var ya. Çünkü niye bütün bu azgınlıklar? için bütün bunlar adam neye sahip olmuşsa onu kaçırmamaya çalışıyor Mısır'daki firavun üzerinden konuşmak kolay biliyorsunuz firavunlar Mısır'da bir ailedir bir kişi değil bu o büyük ehramlar dünyanın yedi harikası yedi acayip şeyinden birisi de nedir Mısır'daki firavun mezarları Bu ehramlar korkunç şeyler. O Hazreti Musa ile boğuşan ikinci kuat içeri de giremedi. Yaptırdı. Kendi anıtını yaptırdı ama girmek nasip olmuyor ona. Onun yeri merdenizlermiş. denizlermiş. Ne bilecek? Efendim ne için mücadele veriyor? İki şey için mücadele veriyor. O azalıyor firavunlar. Hele Hazreti Musa'nın muarızı olan firavun bir, bugünkü düzeni yaşatmaya çalışıyor. Mısır'da firanlarca yürütülen bir düzen var. O düzenin devamını sağlamaya çalışıyor. Bu yaşayacak diyor, bu değişmez. İki, bu düzeni yürütenlerden birisi kendisidir. Bir makamı var, bir mevki var, bir saltanatı var. Kendisi bu makamı kaybetmemek istiyor. Koltuğunu, mevkiini korumak için ve ona o mevkiyi veren düzeni devam ettirmek için. Mısır'daki Firavun'un kavgası bu işte. O günkü Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelip Yusuf Aleyhisselam vasıtasıyla Mısır'a geçmiş olan orada çoğalmış olan o Müslümanları Hazreti Musa'ya verilen görev gereğince Filistin'e götürmesi lazım Musa Aleyhisselam'ı. Mısır'da zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, firavunların işkencesi altında olan Müslümanlara Hazreti Musa alacak Filistin'e götürecek. Fakat bu çıkışa izin vermiyor. Sınır kapılarına yasak olmuş. Bunlar çıkamaz canları isterse sınır dışı ederler. İstemedi mi çıkışı yasaklarlar. Hangisi işlerine geliyorsa tabi. Efendim, Musa aleyhisselam tabii bu mücadele ve bir rüya gördü yahu. Biliyorsunuz meseleyi. Tarih ettirdi. Dediler ki şu çıkışlarına izin vermediğin Müslümanlar arasında bir çocuk dünyaya gelecek. İşte o çocuk seni alt üstüne saltanatın, mevkiin, her şey yıkılacak. E nedir çaresi? Çare nedir? Efendim şimdi bugünküler türbanlıyı üniversiteye sokmuyor. Oradan bir şey gelir korkusuyla. Firavun mevzusulü nedir? Bunların dünyaya getirdiği her erkek çocuk kesilsin diyor. Mezbaha kurulmuş. Erkek çocukların kesildiği mezbaha. Orada hayvan kesilmiyor. Orada dünyaya gelen erkek çocuklar kesiliyor. Bildiğiniz mezbah. İnsan mezbahası yani. Firavun deyip geçmemek lazım. Kur'an onun zulmünü ebedileştiriyor. Yani kıyamete kadar Kur'an devam edecek ve onun yaptıkları Kur'an anlatılacak bütün nesillere. O öyle bir şımarık zalim. <gülüyor> Bu haksızlığa devam ediyor. Kızlara hayat hakkı tanıyor çünkü insanoğlu perest ya hain perest. kızlar gene işine yarar karılar işine yarar onlara hayat hakkı tanıyor erkekleri kestiriyor Musa aleyhisselamın annesi hamile kalıyor ufak yapılı bir kadın ve gizlice doğuruyor ne yapacak bu çocuğu götürse teslim etse öbürleri gibi mezbahada kesilecek ona İlahi bir emir geliyor annesine. ettik diyor Cenab-ı Hak. Bilgi verdi. Onu sar, götür Nil nehrine bırak. E bir ana bunu nasıl yapar? Ama ilahi olunca bu emir, onu koruyacak at, onu dünyaya getiren benim. Nil'de de ben koruyacağım. Geldi Firavun'un sarayının Nil nehrinin kenarına. Geldi bir çalıya takıldı. Bir e bebek bir anımı Hazreti Asiye bir Müslümandır bu kadın Kur'an'da onun Müslüman olduğu tescil ediliyor efendim dedi ki bak çocuğumuz olmuyor bir çocuğu yok gel şu çocuğu alalım hem evlat ediniriz hem bize faydası olur bir önce bir tereddüt geçirdi acaba filan girdi saray Hazreti Musa orada duyuyor asıl saltanatını yıkacak adam sarayda saltanatını yıkacak adam sarayda şimdi bugünküler de bilmiyor kendilerini yıkacak adamlar bunların kendi düzenleri içinde vallahi orada billahi orada Musa gibi yetişiyor o adam ama kimdir o Musa sen mi ben mi bir başkasını bilmem ama mutlaka yetişiyor o gelecek bir gün o Musa gelecek öyle hayvan mezbası kurar gibi insan mezbası kurmakla, bilmem şuradan buradan karar çıkartmakla bu işin önüne geçemezsin. Okyanusları sen havuzlara sığdıramazsın. İslam bir kainat nizamıdır. İslam bir kainat düzenidir. Sen onu bilmem şu çıkmaz sokağa bilmem şu kalıba sığdıramazsın. Burada hapsettiğini zannedeceksin öbür taraftan. O bendini yırtıp aşan sel gibi akacak. Hiç ummadığın taraftan pışkıracak. Sana da firavunluğum kalacak. Başka bir şey yok. Ve hayatın boyunca firavun diye anlayacaksın. Lanetle anlayacaksın. Başka bir şey olmayacak. Yani Müslümanlar asla ümitsiz olmasınlar. Niye? Zulüm kemale eriyor. Artık Allah işi ele alacak bizzat. Mazlumun koruyucusu Allah'tır. Mazlumun duasıyla Allah arasında hiçbir perde yok. Öyle özel kaleme uğramadan, bilmem özel kalem müdürüyle görüşmeden, randevu almadan dilen öyle bir şey yok. Mazlum dua etti mi direkt Allah'a uğraşıyor. Orada bir perde yok. Siz dua edin. Ve kendinizi mazlum kabul edin. Böyle, evet, vururuz, kırarız, öyle bir şey yok. Mazlum rolüne girin. Sizin müdafiğimiz Allah. Bir ayette, اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِهُ عَنِ الَّذ۪ينَ İnna اِنَّ la لَا يُحِبْهُ كُلَّ خَوَّانِنْ İman edenlerin savunmasını bizzat Allah yapıyor. Avukat Allah. Allah'ın avukatı filanın avukatına benzemez o. İman edenleri bizzat Allah müdafaa ediyor. Allah son derece hain, son derece nankör tipleri de sevmez. O nasıl bir müdafaa yapacağını bilir. Sen ona bırak şimdi. Ama kul olarak kendine düşen görevleri yapmak şartıyla ona bırakıyorsun. Ben vazifemi yaptım, netice alırım değil. Ben vazifemi yapmaya memurum, netice Allah'a ait diyeceksin. Ne gibi? Çiftçi gibi, senin işin tarlayı süreceksin, tohumu ekeceksin, senin sürdüğün tarlada ektiğin tohumu bitirmek sana ait değil. Allah dilerse o tohumu orada çürütür. Dilerse innallaha halikul habbi ve'n-neva'nı, taneyi ve çekirdeği yaran ve onu toprağın üstüne çıkaran Allah. işte o yapacak bu işi sen ekmeye çalış parlanı sür, tohumunu ek yağmur mu gerekiyor güneş mi gerekiyor o nasıl biter onu bilir canım sen öğreteceksin Allah'a bunu bırak neticeyi ona ama biz hala kendimiz iş görme peşindeyiz hala ben yaparım bu bu enaniyetten vazgeçeceğiz hala ben yaparım yok sahibine bırak bu işi ve o işini bilir o ne zaman, nerede, nasıl bitirecek? Firavun'un sarayına Musa'yı kim yerleştirdi? Sen mi yerleştirdin yani oraya? Acaba Firavun bilseydi, gücü yetseydi hiç onu oraya sokar mı? Onu Allah yerleştiriyor oraya. E biz nasıl ulaşacağız oralara? O bilir kimi sokacağını. Gönderir bir onbaşı, Bir onbaşı gönderiyor. Bütün esrarı çözdürüyor ya bir onbaşı. Olmadı mı yakın günlerde? Oldu Sen bu işlere girmeyeceksin. Onun müdahalesi sana ait değil. Sana düşeni yap. Tarlayı süreceksin, tohum ekeceksin. Senin işi yok. Sürü tohum ek. Güneş gerektiği zaman güneşi o gönderecek. Yağmur gerektiği zaman yağmuru o gönderecek. Şimşek mi lazım, yıldırım mı lazım o bilir. Sen karışma. Ama biz tarla sürmüyoruz. Biz tohum ekmiyoruz, bizim kusurumuz burada. Evet. Sümme ileyna mercehukun. Yani bu azgınlığımız diyor Cenab-ı Hak. Geçici dünya metaına erişmek için. Yani o makamda, bulunduğu makamda biraz daha kalmak için. Kaç gün daha kalabilirsin? Kaldın on sene daha. Ne ifade eder? Kaldın yedi sene daha. Bunlar karın doyurmaz. Bunlarla hiçbir yere varılmaz. Geçici dünya metahı için bütün bu haksızlıklar, bu zulümler, bu işkenceler yapılıyor. Ama sonu var mı? Sınne ileyna mergi okum. Sonra dönüşünüz bir dönüş var. Dönüşünüz ancak bizedir diyor Cenab-ı Bir başka yere başvuramazsınız. Dönüşünüz yalnız ve yalnız bize olacaktır. Ve nünet bir hüküm, bir maküntün tabi. Ve biz de size dünyada kaldığınız müddetçe verdiğimiz nimetlerle, verdiğimiz imkanlarla yaptıklarınızı bir bir haber vereceğiz. Gel buraya bakayım. Sen şunu yaptın, şunu, şunu yaptın, şunu yaptın. E ne bilecek Allah? Allah Allah. Ne bilecek? Geç, dün ayeti okudum geçen hafta. اِنَّ الرُّسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُ Bizim elçilerimiz onların düşündükleri bütün hileleri onların yanında böyle yazıyorlar. Ve öyle öyle ajan ki bunlar konuşmanın, görüşmenin yapıldığı odanın içinde ama görünmüyor. Orada konuşanlar bunları duyamaz, bunları göremez ama onlar cayır cayır yazıyor. O melek orduları orada o melek ordusu Çankaya'da. o melek ordusu güvenlik kurulunun içinde o melek ordusu milli eğitimde o melek ordusu orada orada orada efendim gizli toplantılar yapıyorlarmış derin devletle görüşüyorlarmış o gizli ajanlar o derin devletin yanında sen kim oluyorsun ki? onun mülkünde kendi kendine işler yürütmeye çalışıyorsun efendim yaparız. Bir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Epik Tetüs isimli bir filozof var ilim tarihinde. Epik Tetüs. Romalı bu adam efendisi de Roma ayağından Roma İmparatorluğunda ileri gelen devlet adamlarından birisi. Köle. Epik Tetüs köle. Ama müthiş bir ilim adamı, fikir adamı Öyle düşünceler, öyle fikirler serdediyor ki Roma için tehlikeli oluyor bu fikirler. Yani insanları uyandırıyor. O diktatörleri, o zorbaları farklı gösteriyor halka, halk uyanıyor. Tabii efendisine de bir ucu dokunuyor. Efendisi öfkelenmiş, bunun kolunu kırmış. İşkence yapıyor köleye, kolunu kırıyor. Ama adam yine eski fikirlerini yaymaya devam ediyor. Bu defa hazırlanmış ayağını kıracak. Dur demiş. Kolumu kırdın. Tamam gücün yetiyor. Ayaklarımı da kırarsın. Kafamı da kırarsın demiş. Ama benim fikrimi öldüremez. Sen beni düşman mı kabul ediyorsun demiş. Evet. Düşmanını yenmek istiyor musun? Evet. E ben öğreteyim sana beni nasıl yeneceğini. Benden öğren demişim. Ve şu tarihi cümleyi söylüyor. Bir düşmanı yenebilmenin, mağlup edebilmenin en emin yolu, en tehlikesiz yolu ondaki düşmanlığı yok etmektir. Ben niye sana düşman oluyorum? Bendeki düşmanlığı bitir. Yani benim fikirlerimi, inançlarımı çürük ondan sonra ben ortadan kalkmış olurum. Beni öldürmene de gerekiyor yok çıksınlar ortaya Kur'an'ı çürütsünler İslam'ı çürütsünler böyle yasaklarla değil yasaklamak çare değil gelin açıkça Kur'an'ı tartışalım hükümlerini konuşalım eğer çürütürseniz zaten Kur'an ortadan kalkar milliyetinin dışına olarak farklı olmaz çocukları bundan mahrum de olmaz bir kenardan sızacak bu Müslüman çocuklar yine Kur'an'la yüz yüze gelecekler. Bu yanlış bir yol tutuyor bunlar. Vallahi bunlara da acıyoruz biz. Bu yanlış yolda yorulanlara da biz. Niye hata ediyorsunuz ya? Bu işin kolaylığı var. Yani sen illa doğru mu düşünüyorsun? İlla senin inancın mı doğrudur canım? Bir taraftan bütün inançlara saygılı veriyorlar. Öbür taraftan kendi inancının dışındaki inançların azını düşman. bu nasıl bir saygı ya bunlar aldatan cümleler aldatan cümleler bu şeyde dalda öten horozu aşağı indirinceye kadar tilkinin oynadığı oyun <gülüyor> horoz dalda ötüyormuş tilki de gelmiş ne yapıyorsun demiş ezan okuyorum demiş horoz tavuk neyse tav, e ne güzel demiş in aşağı beraber bir damaz kıralım ve tehlikeli, insan aşağıya iş bitecek. Bir bakmış ki öteden bir köpek geliyor, biraz bekleyelim demiş. Cemaat kadar çok olursa sevap o kadar artar. Bir kişi daha var, o da gelsin katılsın demiş. Kirliki bakmış arkasına, köpek geliyor. Benim zaten aptesim çok sağlam değil demiş, bir abdest tazeleyin. Bunlar bir gün abdest tazeleyecekler. Bir gün tazeleyecekler. Ama dediğim gibi tarlayı sürün, tohumu ek. Tarlayı sür, tohumu ek. Allahü Zülcelal cümlemize istikametler insanlıyorsun. Billahi Fatiha.